Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ala Muhammedin ve ala alihi ve Bismillahirrahmanirrahim. Büyünün tanımı. Büyü şeytanlardan öğrenilen bir takım sözler, kendilerine üflenen düğümler, tılsımlar, sözlü tılsımlar, ilaçlar ve çeşitli Tabii. duman ve tütsüler kullanarak yapılan işlere verilen addır. Evet. Bunlarla sihir yapılabiliyor. Evet. Büyünün bir hakikati vardır. Bazı kısımları kalbe ve bedene etki edebilir. Hastalandırabilir, ölüme sebep olabilir, kişiyi eşinden ayırabilir. Büyünün etkili olması Allah'ın kevni, kaderi ve izniyledir. Büyü şeytani bir iştir. Büyünün çoğu kısımları ancak şirk koşmak ile ve habis ruhlara, şeytanlara sevdikleri bir takım şeylerle yaklaşılarak elde edilebilir. Bu habis ruhları kullanabilmekse ancak onları Allah'a ortak koşmakla mümkün olur. Sen Allah'a ortak koşacaksın ki e, ona, onun istediğini elde etmiş, o istediğini elde etmiş olsun ki o da sana fayda versin. Evet. Bundan dolayı şeriat koyucu büyüyü şirk ile birlikte söz konusu etmiştir. Atıyorum bir büyücü mesela bir sihirbaz. E, fayda vereceği zaman sonuçta kimleri istihdam eder? Cinler, şeytanlar bunları istihdam eder. Yani bu cinler, evet. şeytanlar niçin bu adama yardım etsin ki? Ne gibi bir menfaati var? Kendi istedikleri dini, yani kendi istedikleri e, fikri karşı tarafa Hı -hı. vermek Hı -hı. için. Şeytanın askerleri bunlar. Ne yapacaklar bunlar? Sana bir şekilde yardım edecekler ki e, mesela bizim en son derste söyledi Necmi Hoca. Vallahi diyor kendi gözümle gördüm bizzat. Adam Yemenli bir tane şey adamı havada havaya kaldırdı. Ben elimi de altına soktum diyor. Allah. Gözümün önünde. Elimi de altına soktum, çevirdim falan hiçbir şey yok yani. Adamı uçurdu. Cinler istihdam ediyoruz diyor adam. Normal. Pakistan'dan yılanı Ahmet Çatır ya. İp ya ip ipi adam evet. semayiş kaldırıyor. Adam o sulu ipi küçükü kayboluyor. Evet. Ben şey yaptım. Yani benim bir tane arkadaşım Suud'da söyledi. Samimi yarım yani. <gülüyor> da birisi benim ders halkamdan. Diyor ki iki tane polis işte Suud'da şey alıyor. E, ihbar alıyor. Gidiyorlar büyücünün evine, sihirbazın evine. Kapıyı kırıyorlar. Adam böyle havalanıyor. Tamam mı? Adam böyle havalanıyor. Tavana kadar. Polisler dona kalıyor zaten böyle. Polisler donak kalıyor Sonra basıp kaçıp gidiyor adam. Onlar böyle bir polis bir şoka giriyor. Basıp kaçıp gidiyor yani. Acayip. Ha. Tabi bunlar hakiki mi yoksa gözü Allah gözde gözü bir mi? hayal mi o gelecek birazdan hakikidir, hmm. sihirin hakikati vardır. Her ne kadar bazı sihir insanın sadece gözüne tesir etse de hani gözün, gözünde bir hayal canlandırsa da sihirin hakikati de vardır yani hakiki olarak. Ee, bunlar hukuk Yani adamın havada olması hayal olarak değildir yani. Gerçek. Ama Mu'tezile bunda hmm. e, karşı çıkmıştır. O, ben e, yeri gelmişken buna değineyim sonra okuyup oradan bitiririm hmm. inşallah. Şimdi si e, sihir hakiki midir yoksa hayali midir? Hayalden ne ibaret? Şimdi ehl-i sünnet alimlerinin hepsi ve ehl-i sünnet dışındaki alimlerin de yine cumhuruna göre. Cumhuruna göre sihir var, var olan bir şeydir ve hakikati vardır. Tamam. Mu'tezile fırkası var geçmişte bahsediyoruz elsinete muhalefet etmiş bunlar. Bunlar sadece hayalden korkmaktan, telaşa düşürmekten, hile yapmaktan falan ibarettir diyor bunlar. Sihirin. hakikati yoktur yani. Adam bir şeyler yapıyor, sen tırsıyorsun adama. Korkudan dolayı başına korkudan dolayı bir hastalığa kapılıyorsun ka, e, kapalıyorsun yani. Hani düşün ki bir aslan gördün aniden önüne çıktı. işte kekeleme hastalığına tutuldun. Buna buna benzer diyorlar. Bir hakikati yoktur yani şiirin. Tamam. E, bunu e, mutezile söylüyor Mute, e, sadece tabi mutezile değil bunu maturidiler de söylüyor tabi mesela Türkiye'de akide maturdi ya şu anki akide'de. onlar bilmez tabi kendi mezheplerini e, maturdi mezhebi de böyle söylüyor İbni Hazım de böyle söylüyor Alimlerden. Bunlar diyorlar ki sihirin hakikatı yok. Ancak bunlar ehl Sünnet'e mukalevede ediyorlar. Bunların hem söyledikleri Kur'an'a ters hem de Sünnet'e ters. Önce Kur'an'a gelince Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şöyle buyuruyor. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَاكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرًا Diyor ki Süleyman kafir olmadı, küfretmedi. Ancak şeytanlar küfrettiler. Kafir oldular. Neden? يُعَلِّمُونَ İnsanlara Sihre evet. öğretiyorlardı. Şimdi bu ayette sihir hakiki olduğu var ortada. Neden? Eğer e, sihir hakiki olmasaydı öğretilmesi diye bir şey söz konusu olmazdı. Ne, ne öğretilir? Bir hakikati Gerçekten. olan bir şey Yalan öğretilir. Ya. Yine Allah Azze ve Celle e, onların bu sihiri insanlara öğretmesini bize haber vermezdi ya hakikat olmasaydı sihir. Bu birinci delil. Yine o ayetin devamında Oyete minha ma yufarikun bihi al-mar'i diyor Allah. Diyor bu sihirle Zev, e, kişinin, eşleri birbirinden ay, ayırmayı öğreniyorlardı. Demek ki tesiri var, hakikati var ki eşler bile birbirinden ne yapıyor? Ayrı. Ayrılıyor. Yani Mesela benim en son e, Rukya'ya katıldığım kişinin şikayeti kesinlikle ne hanımı onunla cinsel ilişkiye girebiliyor ne kendisi. Giremiyorlar yani. Hmm. Mümkün değil. Sihirlenmişler. Akrabaları tarafından bunlara sihir yapılmış. Sihir yapıldığında bunlar bir şekilde tespit etmiş, anlamışlar. E, hanımı da bunu kesinlikle istemiyor. İkisi de gencecik yani hani hani birisi istemez bir hastalığı vardır dersin. İkisinin bunlar bunu şey yapınca diyorlar ki kesin şey var. Getiriyor hanımına rükyacıyı okutuyor. Hanımını okurken adam titremeye başlıyor. Rükyayı yapan diyor ki o zaman sende var bu. Şimdi buraya kadar olan kısımlarda ben şahit bildim. En son işte anlatıldı en son rükyasına o kişinin katıldığı ben mesela. Adam ona işte en sonda bir suyu okudu, bir, bir, bir kova suya falan. Al dedi bunun üstüne dök, yıkan bununla. Sonra bir bardak vardı ona okudu, o bardaktan Hiç. iç falan vesaire. Giremiyor adam hanım ile ilişki Diyor ki ben hanımımla yatağa girdiğim zaman aynı kız kardeşim gibi geliyor bana. Aynı kız kardeşim. Dokunmak dahi istemiyorum diyor. Yüzüne bakmıyorum. Kaç aydır diyor, o sağına yatıyor, ben soluma yatıyorum. Yüzüm, yüzüm, yüz yüze bile bakmıyoruz. Sabah kalkıp bir şey gidiyorum, akşam aynı. Aylardır böyle yani. Ama psikolojik olarak rahatsız ediyor tabi bu insanı yani. O yüzden bunların hepsinin hakikati var yani. Bunları kimse şey yapamaz. Bunlar açık yani. Evet. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki sihirin hakikati var. Neden? Çünkü hakikati var ki arasını ayırdığı şeyi söylüyor. Allah Azze ve Celle ayırıyormuş yani. Bu sihir insanların ayırmasına sebep oluyor. Demek ki hakikati var. Yine Allah Azze ve Celle Felak Nuresi suresinde ne okuyoruz biz? قُلَوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا ve min شَرِّ غَاسْقٍ اِذَا وَقَبْ ve min النَّفَّاسَةِ فِي الْقَدِ Ne? Düğümlere üfrenlerin şerrinden sığınmak var o ayette. Demek ki bu, bu şerrin hakikati var ki Allah bize neyi emrediyor? Şimdi Allah Azze ve Celle ne diyor? "Min شَرِّ النَّفَّاسَةِ فِي الْقَدِ Düğümlere üfrenlerin şerrlerinden sığınırım Tamam? Mı? Şimdi Allah azze ve celle düğümlere üfrenlerin şerlerinden sığınmamızı istiyor. Eğer bunun hakikati olmasaydı Allah azze ve celle sığınmasını istemezdi. Hakikati olmasaydı. Hakikati olmayan bir şeyden neye sığınacağım, değil mi? Madem ki Allah azze ve celle özellikle bundan sığınmamızı istiyor, bu da bunun ne kadar tehlikeli olduğunu ve hakikati olduğunu gösterir. Yine hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sihir yapılıyor. Buhari'de sihir yapıyor. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri yapıyor. Yapmıyor, yaptı zannediyor. Veya tam tersi oluyor vesaire. Nebi saselemez ki. Tabi bu vahya yansımaz. Çünkü o teba vebesinden konuşmaz. O ayrı bir vah. Devam edelim inşallah. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helak edici yedi şeyden uzak durunuz. Evet. Asab, ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir diye sorunca şöyle buyurdu. Allah'a şık koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı canı... Hak ile olması müstesna. Öldürmek. Hak ile olması müstesna öldürmek. Yani kısasa kısa solayı. Evet. Faiz yemek. Yetimin malını yemek. Savaşta geri kaçmak. Hiçbir şeyden haberi olmayan mümin. İffetli hanımlara zina iftirasında bulunmak. Evet. Bunlar e, seb-ül mu'bikat diye meşhurdur yani. Yedi böyle helak edici şey. Meşhurdur yani. Bunlar çok kötü. Evet. Hatta Allah azze ve celle mesela kadınlara zina iftirası atanları Kur'an'da acayip derece yeriyor. Dört şahit ya getirecekler ya da kıyamete kadar onların şahadeti kabul olmayacak ya Allah. Kıyamete kadar. şadetleri kabul olmaz. Evet. Büyünün hükmü. Büyü akide ile çelişen, onu bozan, küfür ve şirk bir iştir. Bu evet. işi yapanın öldürülmesi icap eder. Küfür olduğunu delili neydi? Demin okuduğumuz ayet. Ve ma kefera Süleyman. Süleyman küfretmedi. Velakinneşşeyatine keferu. Süleyman e, şeytanlar küfretti. Kafir oldular. Yuallimunennâsı sihra. Çünkü insanlara sihri öğretiyorlardı. Evet. O zaman küfür bu. Evet. Nitekim Ashab-ı Kiram'ın büyüklerinden Ömer bin El-Hattab, Bil hayr El-Ezdi ve Hafsa bint Ömer bin El-Hattab gibi bazı sahabiler büyücüleri öldürmüşler. Evet. Bir insan büyü yaptı. O, o İslam devletinde öldürülür. Hemen bir kılıç darbesiyle öldürülür. Ve bu sahabeler de emretmiştir kimi öldürmüşlerdir vesaire. Tövbesi kabul edilir mi edilmez mi? Bunda ihtilaf edilmiş. Ama Allah alim rahime olan görüş tövbesi de kabul edilmez. Bir sihirbaz var. Sihirbaz olduğu tespit edildi. Sonra tövbe etti bu adam. Yok, öldürülecek o adam. Ne kadar kötü bir şey. Bir kere sihir olduğunu mu gittin sen artık öldürüleceksin işte. Tövbe de etsen, etmesen de öldürüleceksin. Bir, çünkü neden? Çünkü sihir o kadar tehlikeli ki o adamın şeyinden emin olunmaz yani. Tamam mı? Çünkü sihir gizli yapılan bir şey yani. Adam tutar evde yine o. Hani kimse yok yani. Anladınız mı? Ve bu e, bunun şerri yüzlerce insana ulaşabilir yani. Bir aileyi helak ediyor, bir sülaleyi evet. helak ediyor. Bir karı koca ayrıldı, sülale birbirine girdi mesela bunun gibi. O yüzden bir kılıç darbesiyle öldürülmektir. Evet. Bazı kimseler sihir ve sihir yapan hususunda işi sıkı tutmamışlardır. Evet. Hatta kendisiyle övündükleri işler kapsamında bu işi yapanlara ödüller ve teşvik edici hediyeler, bağışlar verdikleri övünecek teknikler arasında bile saymışlardır. Büyücüler için kulüpler, yarışmalar düzenlenmekte ve binlerce seyirciler tarafta... Bugün işte David, taraftar, David Cuffield vesaire he, bunun gibi anladım. şeyleri kastediyor. Evet. Bu gösterilerde hazır bulunmaktadır. Bu ise dini bilmemekten, akide ile ilgili işleri önemsememekten, akideyi oyuncak edenlere imkan vermekten kaynaklanan bir iştir. Ama allah Alem ben bunların hiçbirinin sihir olmadığını zannediyorum bu televizyon programlarına i̇şte, çıkan. Hiçbirinin hiç sihir, yani. sihir yok. Tamamıyla teknolojik şeylerle. Hiçbiri sihir değil Allah-u Alem. Çünkü neden bu çok ve açık net şu şekilde ortaya çıkıyor. Bir sürü sihirbazın bir sürü şeyi gündeme çıktı değil mi? Nasıl yaptılar diye ortaya çıkardılar hilelerini. Baktık hep teknolojik şeyle. Yani yakalıyorlar çoğunu. Gün geçtikçe de yakalanıyor bazı şeyleri. Hakikaten çoğu teknolojik şey. Evet. Nuşra, büyü çözmek. Mesela Fatih abi hani geçen yaptığım, mesela normal... Ee, mesela bu zırtık pırtık mırtık olayı var ya. Mesela. sünger. Şimdi, şimdi karşı tarafa baksa ki kesin abi bu sihir yaptı diyecek yani. Hatta ben mesela bir dümen yaptım, ne yaptım mesela? Süngeri tuttum, bu sefer bile bile sana verdim. Sonra açtırdın elini bak sana gidiyor. Adam bu sefer düşündü kesin demek ki bu üç tanesini Hı. bana veriyor. Evet. Tamam mı? Yani karşı taraf bunu kesin sihir anlıyor. Şimdi hakikaten hiç bilmediğin yerden yapıyor adam bunu. O yüzden sana sihir gibi geliyor ama bunların... E, çoğu, yani bu televizyonda çıkanların hiçbiri sihir değil Allah'a emanet Hepsi teknolojik şeyler. Evet. Ama tabi o da caizil haramdır yani. Evet. Bu havaya uçmalar vesaire değil. Çünkü o şey adına çıkıyor. Sihirbazlık adına çıkıyor adam. Tamam, sihirbazlık adına çıkıyor. Nuşra'nın evet. anlamı. Nuşra sözlükte açmak ve gidermek demektir. Nuşra evet, büyüyü çözme olayı. Büyüğü çözmek. Büyü Peki bu nasıl caiz? büyü çözmek caiz mi caizse nasıl caiz? Evet. Şer'i bir terim olarak bir tür iler ve rukiye okumak yolu ile büyülenmiş kimse üzerinden sihrin etkisini çözmek demektir. Evet. Bana, buna müşra Çözme adının veriliş sebebi ise bu yolla büyülenmiş kimseyi perdeleyen hastalığının üzerinden çözülmesinden yani perdesinin açılması ve etkisinin izale edilmesinden dolayıdır. Nüşra büyü çözmenin çeşitleri ve bunların hükümleri. Hı. Büyü çözmek iki türlüdür. İki türlü, iki şekilde büyü çözülür. Evet. Bir, büyüyü benzeri bir, bir büyü ile çözmek. Evet. Bir büyü bir büyü yaparak çözeceksin mesela. Örnek. Bu şeytanın amelindendir <gülüyor> ve haramdır. Haramdır. O yol kullandı. <gülüyor> Nitekim Cabir Abdullah el-Ensari radıyallahu anhamdülillah gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine büyü çözmek hakkında soru sorulunca o şeytan işidir demiştir. Şimdi burada bir işgal var. Ha, soruyorlar, diyorlar ki, e, Nabi Sallallahu Aleyhi ve büyük çözmeden soruyorlar. Ne diyor bu şeytan işidir? Hı hı. E, hangi büyüden bahsetti? Büyü, büyüyle hı hı. çözmekten hı hı. mi bahsetti yoksa genel olarak mı? Genel olarak. Gene. Yani o zaman bu hadise göre e, hiç büyü çöz çözemezsin. Ha, bu bazı kişilere işgal olmuş geçmiş tarihte. Ama bu işgal olmaz. Neden? Çünkü bu rivayet umum. Nabi Sallallahu Aleyhi ve diyor ki, büyü çözmek şeytan işidir. Bu umum. Değil mi? İster normal yolla çöz, şerî yolla çöz, istersen küfür yoluyla çöz. Bu hadise dahilsin. Bu hadisi sadece ele alırsan. Belki, evet. Ama başka hadise alıyoruz ki, bakıyoruz ki caiz. Mesela Rukiye yapılması inanın caiz olduğu. Bunu haslaştırıyor bu rivayeti. <gülüyor> bu genel olan rivayeti haslaştırıyor. O yüzden caiz olma büyü çözmenin caiz yolu işte Rukiye'lar vesaire. Bunlar. Evet. İki, Rukiye Allah'a sığındırmak, bir takım ilaçlar vermek, mübah olan duaları okumak gibi yolları ile büyü çözmek ise caizdir. Evet bir sallallem zaten büyüğü ne yaptı? Gitti o kendisinde yapılan o büyüğü ne yaptı? Kuyudan çıkardı. Değil mi? Çözüldü otomartikmenin büyüğü. Evet. Tamam alıştırmalar mı? Tamam yeter. O kadar inşallah. Fıkıhtan da biraz alalım kısaca. Evet. Fıkıhtı abdest. Abdest meclisuna. Girelim mi abdeste? E, abdest meclisuna. İstersen bekleyebiliriz. Yani. Tamam burada, burada bırakalım o zaman. Allahu alame, sallallahu alame, bine, muhammed ve alame, sallallahu alame.